Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Fatiha tefsiri okuyoruz Elmanlı Hamdi Yazır'dan. Bugün 8. dersimiz bu minvalde. İnşallah çok da uzamayan kısa bir sürede tamamlamayı nasip etsin Rabbimiz. Hepinize hayırlı akşamlar bu vesileyle. Yavaş yavaş arkadaşlarımız toplanıyorlar. Arkadaşlar geçen hafta Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayeti kerimesinin tefsirinde hamd ve şükür mukayesesini yapmıştık hatırlayacaksınız efendim bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam da yine o ayetin içerisindeyiz arkadaşlar. E, Ma mafih diyor Elmallah Hamdi yazır. Diğer cihetten hamdda -ta manayı tazim ve takdir daha yüksektir. Şimdi e, bağlantıyı kuralım, kurmak için söylüyorum. Yine hatırlayacaksınız e, hamd mı daha faziletlidir, şükür mü daha faziletlidir diye bir e, mukayese bir tartışma var. E, özellikle sufiler arasında. Ee, hamd'la şükür arasındaki farkı da tabii şu anda söylemem gerekiyor. Biliyorsunuz şükür bir nimet karşısında teşekkür mahiyetinde yapılan tazim hamd ise e, nimet sahibine sırf nimeti yaratan olduğu için veyahut da o nimete sahip olduğu için o nimete o, ikram, o ikramlara e, gücü yettiği için hamd edersiniz o ikram size ulaşsın ulaşmasın çünkü e, hamd bu anlamda insanlara da yapılır şükür de öyle insanlara da yapılır yani insanlara yaptığımız teşekkür bize verdikleri bize ulaştırdıkları bir nimet sebebiyledir Hamd'da ise övgü daha ağırlıklıdır ama Medih'den farklıdır biliyorsunuz Medih. Ee, sırf işte kendi güzelliğinden dolayı fiziki özelliklerinden dolayı mesela bir atı e, översiniz bir çiçeği översiniz methedersiniz yani ama e, hamdda ise e, bir e, insanlara çevresine faydası dokunan hayrı dokunan birine o hayırdan dolayı o hayır size ulaşmamış bile olsa e, onu övmek demektir methetmek demektir. E, şimdi işte bu tartışma hangisi daha üstün tartışmasında ne diyor? Tekrar edeyim az önce okuduğum cümleyi. Allah hamdi yazır. Ma mafih diğer cihetten hamdda manayı tazim ve takdir yani yüceltme ve kıymetini takdir etme e, manaları daha yüksektir. Çünkü bundaki ihsan vaki hamide vasıl olmadığı cihetle yani hamd ettiğimiz zaman biz e, var olan bir ihsan bize ulaşmamış. Yani Cenab mesela bir imtihandan geçiyoruz, bir bela yaşıyoruz, bir mahrumiyet, bir yokluk yaşıyoruz. Hastalık olabilir, başka bir kayıp olabilir. Elhamdülillah dediğimizde yani bize hatırımız sorulduğunda veya kendi iç dünyamızda hamdolsun sana Allah'ım yine de ben senden razıyım. Bana ne verirsen ver yani sen bütün nimetlerin, bütün güzelliklerin yaratıcısısın, halikısın. bu verdiğinde de muhakkak benim için bir hayır vardır diyebilmek Dolayısıyla buradaki ihsan yani hamdaki ihsan ham dedene vasıl olmadığı cihetle bir taraftan daha ziyade hakkanazır ve garassız bir şiimey tazim vardır. Yani kendisine ulaşmadığı halde o nimet kendisine ulaşmadığı halde bir nimetten dolayı o nimet sahibini övüyorsa birisi burada garassız yani hiçbir menfaat gütmeden hiçbir kendisiyle ilgisini kurmadan o e, ihsan sahibinin kendisiyle ilgisini kurmadan e, efendim şiime huy demekmiş tabiat demekmiş e, ihsan sahibi olan birini övme huyu, ona saygı gösterme huyu, ihsanın kıymetini takdir etme huyu, o tabiat, o ahlak var demektir onda. Diğer cihetten o ihsana nail olanların burada çok güzel bir insan ilişkilerine dair e, işareti var. Diyor ki o ihsana nail olanların neşatına yani onların mutluluğuna, sevincine iştirak ifade eden bir hissi uhuvvet, bir kardeşlik hissi ve kendi hakkında gayrı vasılı vasıl addettiren bir hisseyi takdir. Yani henüz eline ulaşmamış olan nimeti sanki kendisine ulaşmış gibi efendim, Asla o nimetin kendisine ulaşmamasından şikayetçi olmadan ondan yakınmadan tam tersine o nimeti işte dostlarına, çevresindekilere, arkadaşlarına, akrabalarına, ehibasına ulaştırdığı için nimet sahibine teşekkür etmek aynı zamanda o nimetin ulaştığı kişilerle bu kişinin arasındaki kardeşlik hissini kuvvetlendirir diyor. Şimdi arkadaşlar somut bir örnek vereyim de konu daha iyi anlaşılsın. Ee, faraza iki, sizin bir çocuğunuz var bir de işte kardeşinizin ya da bir arkadaşınızın çocuğu var ve bu ikisi bir sınava girdiler. Aynı sınava girdiler. O başardı, e, hedefini tutturdu, ulaştı. Siz başaramadınız, sizin çocuğunuz başaramadı. Ee, orada hiç içinizde bir rahatsızlık duymadan... O çocuğun başarısını, kardeşinizin çocuğunun, işte arkadaşınızın çocuğunun başarısını kutlayabilmek demektir hamd. Anlatabilmişimdir inşallah. Yani bir nimet bana ulaşmasa da etrafımdaki insanlara ulaştığı için o nimet sahibini övmek, o nimeti yarattığı için, o nimeti bizlere ihsan ettiği için nimet sahibini övmek demektir. Yani bu e, hamd öyle bir merteledir ki içinizde haset bırakmaz arkadaşlar. Çekememezlik bırakmaz, rekabet bırakmaz. Yani insan ilişkilerini bozan ne kadar kötü huy varsa neredeyse hepsinin temelinde işte bu hamd eksikliği vardır. Hamd eksikliği yani buna işte modern psikolojide barışık olmak, kendinle barışık olmak diyorlar tasavvuf buna rıza mertebesi diyor ve üstelik de tasavvuf bunu çok yüce bir mertebeye bağladığı için tasavvuf ahlakı yani çok yüce bir mertebeye bağladığı için yani sırf evet kendimle barışığım kendimi seviyorum ben böyleyim ben bu şekilde de mutluyum bu başka bir şey bana bunu Allah takdir etti bunu takdir edenle benim aramda bir problem yok ben Rabbimden razıyım Rabbimin uygun gördüğünde elbette bir hikmet Vardır. Ben asla ondan şikayetçi olmam diyebildiğimiz zaman e, olayın hem bizim iç dünyamızdaki o şifa kısmı gerçekleşmiş oluyor hem inancımız pekişmiş oluyor arkadaşlar hem de e, kim bilir bir imtihanı yani zaten bir mahrumiyet yaşıyoruz o mahrumiyete vereceğimiz tepki sınavını geçtiğimiz için belki de kim bilir bize ne kapılar açılacak yani birçok kapıların açılmasına en azından uhrevi anlamda kesin yani birçok kapıların açılmasına da bir vesile olmuş oluyor e, dolayısıyla kendisi gayri vasılı vasıl addettiren bir hisseyi takdir. Yani sanki kendisine verilmiş gibi, sanki kendi eline ulaşmış gibi, sanki kendisi o başarıya, o nimete vasıl olmuş gibi e, şükran duyabilmek ve o şükrü, o teşekkürü, o övgüyü Cenab-ı Hakk'a e, ifade etmek demektir. Bir bu. Bir de aksam mı şükürde yani şükrün kısımlarında fiili fiili kalbin bir e, bir emri hafi ve efali cevarihin ihtimalli olması envai şükrün ekmeli yine lisan ile yapılan hamd olmasını iktiza eder. Yani şükrün çeşitleri var, kısımları var. Arkadaşlar, eee Kalbi şükür yani iç dünyandan Cenab-ı Hakk'a şükretmek bir gizli iş, bir emri hafi yani senin seninle Allah arasında. Ve ef'ali cevarihin ihtimalli olması, azalarımızla o şükrün gereğini yerine getirmenin de şükrün kapsamında olma ihtimali olması, dolayısıyla envai şükrün, şükür çeşitlerinin, ekmelinin, mükemmelinin yine lisan ile yapılan hamd olmasını iktiza eder. Yani lisanın iştirak etmediği bir şükür eksik kalır. Kısacası arkadaş şükür. Çeşitleri var. Şükrü çeşitleri demişken hemen söyleyelim bir cümleyle, hiç olmazsa eksik kalmasın veya işte başka fırsat bulduğumuzda genişçe anlatırız ama şimdi yeri geldiği için söyleyelim. Arkadaşlar şükrün, her nimetin şükrü kendi cinsindendir derler. İslam ahlakçıları. Yani ne demek bu? Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. İşte size ilim verilmişse ilmin şükrü öğretmektir. Size maddi güç verilmişse bunun şükrü paylaşmaktır. Size beden gücü verilmişse yüksek bir enerji hayat enerjisi verilmişse bunun şükrü o bedenle insanlara hizmet etmek Allah'a ibadet etmektir. Size işte geniş güzel bir ev verilmişse o evin şükrü misafir ağırlamaktır. Yani her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Ee, dil ile şükretmek o şükür, e, şükrün tamamının bir parçasıdır. Şükür kısım kısımdır, aksamı vardır. Bir parçası da dille şükretmektir. Dille şükrettiğinizde de Cenab-ı Hakk'ı övmüş olursunuz, ona hamd etmiş olursunuz. Filvaki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hamd şükrün başıdır, Allah'a hamd etmeyen şükretmemiş olur buyurmuştur. Arkadaşlar, tahtisi nimet. Yani nimetlerden bahsetmek, nimetleri anmak, zikretmek sürekli bir gururu temeddüh değil, nankörlüğü silen büyük bir fazilettir. Ee, burada da bir ince nokta var arkadaşlar. Yani e, biliyorsunuz ve en bi nimeti rabbike fe buyuruyor Rabbimiz. Rabbinin nimetine gelince sürekli onu anlat, sürekli onu an diyor. Ee, kendi iç dünyamızda anmak da buna girer. Arkadaşlar etrafımızdaki insanlara anlatmak da buna girer. Bunun gurur ve kibirden farkı başkaları üzerinde bir üstünlük kurmak için değil, Cenab-ı Hakk'a şükür olsun diye size verilen nimetleri zikretmenizdir. Burada da tabii çok dikkatle yapmanız gerekir bunu. Çünkü öyle yerler var ki bazı nimetlerin söylenmesi karşınızdaki insanı üzebilir, haset ettirebilir. Efendim nazar değdirebilir ve gösterilmemesi hani gerekir. O gözüne sokulmaması daha doğrusu gerekir. Ama e, efendim mesela oturduk konuşuyoruz. E, i̇şte ben mesela ilk aklıma geleni söyleyeyim. Benim e, rahmetli babam e, çok uzun yıllar astım hastasıydı arkadaşlar. E, ve şöyle derdi. Sabah kalktığı zaman bir insan ağız ağları hareket ediyorsa yani eli kolu ayağı oynuyorsa ve nefes alıp nefes verebiliyorsa hiçbir şey yapmadan önce bir şükür secdesi yapması gerekir derdi. Şimdi nefes alıp nefes verebildiğimizi anlatmak mesela. İşte yaz gelince otların bitmesi, ağaçların yeşermesi yağmur, işte baharda yağmurların yağması, toprağı kabartması işte yani herkes için umumi yani fakir, zengin, alim, cahil kadın, erkek herkes için umumi olan nimetleri de anlatalım. Kendimizle ilgili bazı nimetlerin de Yeri geldiğince bunların hepsi yeri geldiğince arkadaşlar işte ne bileyim mesela ben çok söylerim Allah'a çok şükür arkadaşlar okumamızın önünde bir engel olmayan bir dünyada yaşadık biz. Yani değil mi çok farklı şartlarda yaşayan kadınlar var kadınların dünya yeryüzündeki kadınların kaç tanesi üniversiteye gitme şansına sahip yani dolayısıyla Mesela bunu anlatmak, bu, bu nimetin farkında mıyız? Yani nimet deyince biz arkadaşlar hep böyle işte dolap dolusu giysiler, masanın üzerini dolduran yiyecekler falan böyle şeyler, lüks eşyalar falan geliyor bazılarımızın aklına. O değil, onu kastetmiyoruz. Yani herkesin ulaşabildiği, ulaşabileceği nimetler hatta bazen yeri geldiğinde işte Cenab-ı Hakk'ın bize, Hepimize kalite kalite de olsa fark etmez. Ama çeşit çeşit değil mi? Şunun üstüne şu eşak bunun altına bu ayakkabı diyecek. En az bir iki çeşit bizlere nasip etti mesela. kim yani Ucuzu var pahalısı var fark etmez. Ama bunu yeri, geldiğince, yeri geldiğinde bunu da söylemek. İşte sağlığı söylemek. Ama gidip de bir hastanın yanında değil değil mi? Bir hastanın yanında ay çok şükür ya Rabbim baksana yatağından kalkamayanlar var. Biz ne güzel işte hareket edebiliyoruz, elimiz kolumuz oynuyor denmez değil mi? Onun için bu yeri geldiğince'nin altını çiziyorum. Tahdisi nimet, yani nimeti zikretmek, nimetlerden nimetleri anmak arkadaşlar. Özellikle de o nimetlere mazhar olanlar arasında. Çünkü insanın gözü, geçen hafta biraz anlattım, hep ileride olduğu için, kendisine verilmiş nimetler de geride kaldığı için, yani Verildi artık onlar yani biliyor onu tadını taktı. Şimdi yeni bir nimet istiyor. Dolayısıyla o gerideki nimetleri tekrar tekrar anlatmak, bu nimetleri paylaşanlar arasında bunu konuşmak o insanların şükrünü artıracak efendim güzel bir fazilettir. Efendim diyor Elmanlı Hamdi yazır burada. Daha doğrusu Hamd herkesin ermek istediği ve fakat pek az kimselerin erebildiği en yüksek bir gayeyi kemaldir. Çünkü beşeri noktayı nazarından bütün saadetler iki kelimeyle hülasa edilebilir. İnsanlar açısından baktığımızda bütün mutluluklar iki kelime ile özetlenebilir diyor. Tena'um ve in'am. Tena'um arkadaşlar size nimet verilmesi, nimet ve bolluk içinde bulunmak demek. İ'nam da o nimeti vermek, sizin vermeniz demek. Mevkiyi tenaumda bulunanlar yani kendilerine nimetler ihsan edilmiş sürekli nimetlere masar olanlar ancak tenaümlerini yani bu bollukları bu e, ulaştıkları nimetleri his ve takdir ettikleri zaman hamd ederler yani bir defa sana verilen nimetin farkında olmayı gerektiriyor hamd yani farkında değilsen Zaten hamt da edemezsin. Biz Hep eksikliklere odaklanmışsın çünkü. Çünkü saadet, tenaumun kendisinde ve kemiyetinde değil, keyfiyetinde. Ay ne cümleler arkadaşlar. Saadet, tenaumun yani bu nimetlere mazhar olmanın, bu bollukların Kendisinde ve kemiyetinde değil, yani ne kadar nimete mazhar oldun, kaç tane evin var, kaç tane araban var, ne kadar işte e, güzelsin ya da ne bileyim ne kadar zenginsin bunlarda değil, keyfiyetindedir. Yani zevki takdir edilip hissedilmesindedir. Mükellef sofraların başında e, tatmin bulamayanlar var arkadaşlar. Çayını demlediği zaman, oh evini toplamış. İşte camlarını açmış, balkonuna oturmuş, mis gibi çayını demlemiş, yanında da işte e, ne bileyim yani şimdi söylemeyim kimsenin bir şey bilmiyorum canı çekmesin efendim bir şey yanında da bir şey bizim bizim çocukluğumuzda petibör vardı mesela çayın yanında arkadaşlar bir de bu varsa değil mi fevkalade bir mutluluk hissedebilir bir insan cümleyi tekrar edeyim çok mühim bir cümle mutluluğun tarif eden bir cümle mevki tenaümde tena'umda bulunanlar ancak tena'umlerine, tena'um bolluk yani size verilmiş, nimet verilmiş, his ve takdir ettikleri zaman hamd ederler. Çünkü saadet tena'umun kendisinde ve keyfiyetinde değil, kemiyetinde değil affedersiniz miktarında değil, keyfiyetinde yani zevki takdir edilip hissedilmesine O içinde bulunduğu nimetin zevkini tatmıyorsam, Giyindiğin zaman şükretmiyorsan Ya Rabbi ne güzel nimetler Ya Rabbi verdin. İşte evine girdin kapını açtın ne güzel bir ev bana ait işte giriyorum kimse çıkarmıyor kimse kovmuyor. Bu gece ne olacak bir baskına uğrayacak mıyım böyle bir korku yok benim evim yani. Bir küçük hatıra paylaşayım sizinle. Seneler önce... Bir arkadaşım böyle biliyorsunuz kokoloji miydi onların adı? Böyle çeşitli testler yaparlardı insanlar birbirlerine. Böyle bir, bir ara öyle bir moda vardı. O da bana bir test yapmak istedi. E, buyur dedi. E, dedi ki en çok sevdiğin beğendiğin araba hangisi? Ben dedim ki 4 çarpı 4. Niçin dedi? E çünkü dedim her yere gidersin. Derelerden geçersin, dağlara tırmanırsın. Biraz benim özgürlük tutkum vardır arkadaşlar. Her şey oraya bağlanır, döner dolaşır iç dünyamda. İşte hiçbir yolda, işte ya bu yola da gidemeyiz diyemezsin, dağlara çıkarsın. Yani her yere gidebilirsin onunla. Onun için en çok onu seviyorum. İkinci en sevdiğin araba dedi. Broadway dedi. Rena Renault Broadway. Allah Allah. Birdenbire yani değişti Sıkala. Niçin dedi? Çünkü o benim arabam dedi. Yani o benim arabam. Yani ikinci en sevdiğim araba da şu, üçüncü de şu. Benim arabama onuncu sıra, da, sıra gelecekse ben hiçbir zaman mutlu olmayacağım demektir. Anlatabildim mi? Yani insanın elindekilerle yetinmesi demek kendisine bir hedef, bir hayal kurmaması, bir hedef koymaması demek değil. Elbette hepimizin hayalleri var ama bir de... Allah'ın bize nasip ettikleri var. İşte o nasip ettiklerinin de nimet olduğunun farkında olmak demek. İnşallah e, oturan, uyan bir örnektir. Tenav'umun manası budur. Yani sana istediği kadar nimet versin allah Teala. E, e, zenginlik olur, bu ilim olur. İşte her şey olabilir. Rızık çeşit çeşittir yani. E, efendim o verdiği nimetin zevkini yaşayamıyorsan o nimet sana verilmemiş gibidir. Ve ne zaman zevki saadet hiss olunur ve coşarsa yani sen o sahip oldukların, sahip olmak da izafidir burada alt, parantez içinde belirtelim. Emaneten diyelim sana verilmiş olan o nimetlerin böyle bak, baktığında için coşuyor, mutlu oluyorsan e, ne zaman o saadeti hiss olur ve coşarsa için lisandan hamd sadır olur. Elhamdülillah ya Rabbi. Ya Rabbi sana ben nasıl şükredeyim? Bunların şükrünü nasıl ödeyeyim dersin? Bu makam hamidiyet makamıdır. Mevkii inamda bulunanların saadeti, inamda arkadaşlar başkalarına nimet bu nimetleri başkalarına ulaştırmak demek. Yani nimet veren makam. Mevkii inamda bulunanların saadeti de mücerret inamda değil. Sırf vermekte de değil. Verilen nimetin kadrini bilecek ve zevkiyle saadet duyacak mahalli layıkına, layık olduğu yere. Yani sen veriyorsun veriyorsun ama karşındaki hiç ne teşekkür ediyor, ne şükrediyor, ne o nimeti güzelce kullanıyor. Yani tam tersine bir türlü doyuramıyorsun, mutlu edemiyorsun. O zaman vermenin mutluluğunu tadıyor musun? Vermenin mutluluğu da diyor verdiğin kişinin, Tekrar okuyayım buradan yanlış bir şey söylemeyeyim. Verilen nimetin kadrini bilecek ve zevkiyle saadet duyacak, o verilen nimetle mutlu olacak, mahalli layıkına, layık olduğu yere isalinde, oraya ulaştırmakta ve vusulünü delili vazuhı ile onun eline ulaştığını da apaçık bir delille müşahede etmesindedir. Yani sen birine bir şey paylaşıyorsun mesela çok basit bir şey birine bir hediye veriyorsun ve ver, o verdiğin hediyeyi de onun zevkle kullandığını görüyorsun mesela. İşte buradadır. Ee, e, İnam edenin e, mutluluğu. Bu delil ise hamidin hamdidir. Şimdi arkadaşlar kapı çaldı ve evde benden başka kimse yok kapıyı açmam gerekiyor müsaadenizle. Kusura bakmayın lütfen efendim e, ne dedik evet e, bu o kişinin mutluluğunu apaçık bir şekilde göz görmek in, veren insanı çok mutlu eden bir şey asıl e, saadeti burada inamın saadeti bu delil ise hamidin Hamdi'dir. işte o e, hamdedenin e, yani size karşınızdaki kişinin içtenlikle teşekkür ettiğini gördüğünüzde ona onun gözündeki mutluluğu yüzündeki mutluluğu gördüğünüzde artık bilirsiniz ki yerine ulaşmıştır layıkı ve çile efendim e, siz de inamda bulunmanın mutluluğunu saadetini tadarsınız. Bundan o isal ve vusulü temaşa etmekteki zevk de Mahmud'un saadetini teşkil eder. Yani e, o kişinin yaşadığı mutluluğu görmek de o övülen yani kendisine teşekkür edilen kişinin mutsaadetini teşkil eder. Ve biz biliriz ki makamı in'am arkadaşlar çok güzel cümleler Allah gani gani rahmet eylesin. Makamı in'am makamı tena'umun fevkindedir. Yani bir insanın layık, layık olan yere bir nimeti ulaştırması ve o nimetten dolayı onların mutluluğunu, o ulaştırdığı kişilerin mutluluğunu görmesi ki ve kendisine içtenlikle teşekkür edildiğini görmesi arkadaşlar makamı inam, makamı tenaumun kendisine bolca nimetin verilmesinin fevkinde bir makamdır. İnam makamı tenaum makamının fevkindedir. Binaenaleyh makamı mahmudiyet, ekmeli meratip, ve aksayi metaliptir. Yani kendisine kendisine yaptığı yardımlar, verdiği nimetler, yaptığı iyilikler sebebiyle teşekkür edilen bir kimsenin içtenlikle teşekkür edilen, dua edilen bir kimsenin makamı ekmeli meratip, bütün mertebelerin en üstü ve aksayi metalip ve herkesin arzu ettiği hedeflerin en uç noktasıdır. O halde bu makamın saadeti de en büyük saadettir. Bu, bu saadetin zevkindeki cuşuş dahi bir evleviye bir hamd ile neticelenmeyi iktiza eder. Yani... Şimdi bakın hamdın nasıl böyle bitmeyen halkalar şeklinde döndüğünü ve çoğaldığını anlatıyor bize. Şimdi kendisinin böyle insanların sevincini, verdiğin, kendisinin vesilesiyle, verdiği şeyler sebebiyle karşısındakinin nasıl mutlu olduğunu, kendisine hayır dua ettiğini, teşekkür ettiğini görmek bir defa büyük bir mutluluk. Bu, saati, bu saadetin zevkindeki coşku yani içindeki o mutluluk dahi bir hamd ile neticelenmeyi iktiza eder. Yani bu sefer veren hamd etmeye başlıyor. Ya Rabbi bu vermenin zevkini bana tattırdığın için hamd olsun demeye başlıyor. Nasıl bakın sonsuz bir hamd döngüsü içine girmiş oluyoruz. Mahmud'un hamidiyeti bu da kendisine teşekkür edilenin bu mevkiyi Allah ona nasip ettiği için hamd etmesi Mahmud'un hamidiyeti demek olan bu hamd ise tezyidi inama yani kendisine verilen nimetin artmasına vesile olur. Ve dolayısıyla tezyidi hamidiyet ve Mahmudiyete yine nimet arttıkça hamd edecek. Hamd ettikçe onun şükrünü eda etmek için paylaştıkça kendisi hamd edilecek. Bu böyle artarak. Yani ne demek istiyoruz burada arkadaşlar istiyor? Çığ gibi büyüyen bir hamd. O toplumun nasıl bir mutluluk toplumu olduğunu düşünün. İşte bunu anlatmaya çalıştım bir vaizedeki bir postlarda arkadaşlar. Paylaşmak, vermek mutluluktur. Ve insanın mutluluğunu artıran bir şeydir. Biz, bir de hani verdiğimiz ve paylaştığımız... İnsan olur ya mesela diyelim ki neyi paylaşıyoruz? Bilgimizi paylaşıyoruz. Bir konudaki bilgimizi. Bu bir yemek tarifi olabilir. Bir ders çalışma, beraber birine ders çalıştırma olabilir. Başka bir şey olabilir. Bir de yine fikriyatta verme konusunu yazdım fikriyat gazetesinde. Oradan da okuyabilirsiniz. Çok biraz çalıştım yani üzerinde arkadaşlar. Herhangi bir şeyi paylaştığınızda paylaştığınız kişi... Sizden aldığı o küçücük hareketle o konuyu sizden daha iyi yaparsa ne hissedeceksiniz? Yani diyelim ki işte bir yemeği siz çok güzel yapıyorsunuz. Püf noktasını birilerine söylediniz. Sordular ve söylediniz. Yani verdiniz. Bilginizi verdiniz. Peki o kişi bu bilgiyi kullanarak sizden daha güzel yaparsa ne hissedersiniz? Arkadaşlar. Bizim iç dünyamızı tedavi eden bir şeydir vermek. Mesela birisine bir kıyafetinizi, bir işte sevdiğiniz bir şeyi, bir eşyanızı verirsiniz. O daha güzel taşıyabilir bunu. Daha güzel yakışır ona. Mesela ne hissedersiniz böyle bir durumda? Cenab-ı Hak arkadaşlar bizi halden hale, kaptan kaba koyarak sürekli kendi katına, olabilecek en mütekamil halde varmamız için bize bunları yaşatır. Eğer bunları vererek yaşamazsanız Cenab-ı Hak sizden alarak yaşatır başka sınavlar vererek yaşatır arkadaşlar ama illaki yaşatır. illaki yaşatır. Eğer sizde bir e, yani nasıl diyelim Cenab-ı Hak için doğru kelimeleri bulmak istiyorum. E, sizin kalbiniz mühürlenmemişse sizin işiniz bitmemişse, defteriniz dürülmemişse Allah katında, sizi böyle tekamül ettirmek için devamlı Cenab-ı Hak fırsatlar verir. İşte arkadaşlar ver, eğer vermeyi tercih edersek o yolla tekamül ederiz. Seneca'nın söylediği çok hoş bir söz var, çok seviyorum, ezberledim o yüzden o sözü. Diyor ki eski Roma filozoflarından, düşünürlerinden Seneca, diyor ki kaderin diyor o, Kaderin bana verdiği hiçbir şeyi kalbime sokmadım ki, onu benden almak istediğinde söke söke almasın diyor. Çok güzel bir cümle. Onun için o Allah Teala bizden onu söke söke almadan veya bizim elimizde ama hiçbir işe yaramıyor bazen de öyle olur. Yani vermezsiniz bir şeyi kıymetlidir sizin için ama öyle durur orada yani. Keşke onu çok güzel kullanacak, çok güzel onu. O Allah'ın bir nimeti çünkü. O nimeti böyle son damlasına kadar yararlanacak birisine verseydiniz. İşte bu bir kitap olabilir, başka bir şey olabilir. E, bu suretle makamı hamidiyette bulunan mütenaimin hamidiyette devamı makamı mahmudiye itilasına ve makamı mahmudiyette bulunan mü'imin hamidiyette devamı da mahmudiyetin Namütenahi teza üfüne vesile olur, işte le'in şekertum le eziden nekum. Eğer şükrederseniz ben size verdiğim nimetleri artırırım buyurulması bundandır. Şu halde silsile-i müterakkiyesiyle merati bir âliye hamt hamd şunlardır. Yani peş peşe gelen, e, deminden beri anlattığı mertebeler, hamd mertebeleri şöyle sıralanabilir. Bir, hamidiyet, yani hamd edersin. Sana bir nimet verilmiştir. Hamd edersin. İki, o nimeti şükrün bütün aksamıyla, sana ulaşan o nimeti şükrün bütün aksamıyla kullandığın için Mahmudiyet makamına erersin. Yani seni överler. Mahmudiyet makamına erince üçüncü aşamaya geçiyorsun. Mahmudiyet makamında olduğun için hamd edersin. Hamidiyet ve Mahmudiyet birleşmiş olur. E, bu sefer bundan dolayı sana inam edilir. Efendim bu yüzden de Mahmudiyet ve Hamidiyet makamına ermiş olursun. Böyle Hamidiyet ve Mahmudiyeti, Hamidiyet öven, övme, Mahmudiyet övülme demek arkadaşlar. Hamidiyet ve Mahmudiyeti cami olan, bir araya getiren Habibi Hüda'nın, Habibi Hüda kim burada? Hüda'nın sevgilisi yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahmediyeti, mahmudiyeti, muhammediyeti işte hamdin bu mertebeyi cemiyetinin atıktır. Peygamber Efendimizin hamd konusundaki e, makamı bu e, mertebeyi bize anlatır gösterir. Ve fil vaki lafsen ve manen mahiyeti hamd bir hakikati muhammediyedir. Yani hamdın mahiyetini mi görmek istiyorsun? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şahsını, ahlakını, hayatını tanıman lazım. Onu tanıdıkça hamd'i öğrenirsin. Hamt işte şikayet etmemek, her durumda Allah'tan razı olmak demek. Ben bütün peygamberlerin hayatında ve tabi ki Efendimiz'in hayatında çok daha zengin bir şekilde bu hamd'ı gözlemlediğimde çok hayretlere kapılıyorum arkadaşlar. Yani Hazreti Musa'nın başına gelenleri düşünün. Hazreti İsa'nın başına gelenleri düşünün. Hazreti Meryem'in bir kadın olarak onu çok daha iyi anlayabiliriz. Yani kendisi mi seçti Hazreti Meryem babasız bir çocuk dünyaya getirmeyi? Babasız bir çocuk dünyaya getirmek üstelik de zaten diken üstünde yani mescid şeyde onların mabedinde tek kadın. Ve büyük tartışmalardan sonra o okula diyelim alınmış, teoloji okulu diyelim efendim alınmış. Tek kadınken hamile kalıyor arkadaşlar. Nasıl açıklayacak? Cenab-ı Hakk'a diyor ne yapacak? Ve e, hani o çektiği doğum sancısı. Diyorum ki ya Rabbi yani şunu demiyor Hazreti Meryem. Allah'ım ben bunu ben istemedim sen verdin. Yani bari doğum sancısı verme. Hiçbir şikayet yok arkadaşlar. Hiçbir aşamasında. Şikayet yok. Doğurdu çocuğu uzak bir yere gitse, kimsenin kendisini tanımadığı ve orada büyütse, hayır diyor Cenab-ı Hak, döneceksin diyor, muhabbede döneceksin diyor. Peki ne diyeceğim onlara ya Rabbi, hiçbir şey demeyeceksin diyor. Sana her şey diyecekler, sen onlara diyeceksin ki ben susma orucu tutuyorum. Hiçbir tek kelimeyle bile cevap vermeyeceksin diyor. Yani ve hiç bu aşamaların hiçbirinde bir şikayet yok. Efendimizin daha geçen gün bir vesileyle anlattım yani hala hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor. Bakın arkadaşlar biz e, bazen sosyal medyada böyle münasebetsiz bir iki şeye rastlıyoruz eleştiriye veyahut da eleştiri münasebetsizlik değildir eleştirilebilir herkes. Her davranışla eleştirilebilir, yapıcı olmak kaydıyla. Ama böyle saldırgan, işte yıkıcı eleştirilere rastlıyoruz. Nasıl canımız sıkılıyor değil mi? Veya hayatımızda mesela işte çok emek verdiğimiz birinden bir nankörlük görüyoruz. Ee, çok uğraştığımız, değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz birinden bir vefasızlık görüyoruz. Nasıl canımız sıkılıyor, nasıl üzülüyoruz, nasıl böyle içimizde bir yer yani öyle oluyor benim sizi bilmiyorum. İçimizde bir, yani yüzümüz gülüyor ama içimizde bir yer boş kalıyor böyle. boş İçimizde bir boşluk oluşuyor. Efendimizin kavminden gördüğü, akrabalarından gördüğü muameleleri düşünün. Uhud savaşında arkadaşlar e, öyle bir kılıç darbesi alıyor ki miğfer, miğferi biliyorsunuz değil mi? Başa geçirilen e, madeni başlık. Miğfer ikiye yarılıyor başındaki ve halkaların yanağına batıyor. Yüzüne gelen bir taşla dişi kırılıyor, dudağı kesiliyor, ağzı kesiliyor ve daha evvelce kazılmış bir çukura düşüyor. Dizleri parçalanıyor Peygamber Efendimiz'in ve bu sırada söylediği dua şu arkadaşlar. Ya Rabbi kavmimi affet çünkü bilmiyorlar diyor. Yani hiçbir durumda ben işte Mekke'de ne kadar mutlu yaşayan, ne kadar huzur içerisinde yaşayan, işte düzgün bir hayatı olan, güzel bir evde sevdiği eşi ve çocuklarıyla yaşayan bir insandım yani. Ben böyle şeylere kalkışmadım ya Rabb'i bunu bana sen verdin bu görevi. Lütfen şimdi yardım et yani niye bana bunları yaşatıyorsun? demiyor yani bir kez bile. İçinden bile geçirmiyor arkadaşlar. Hiçbirimiz ben çünkü insanların bazen dertlerini de dinliyorum. Bu pandemide pek olmasa da ondan önce epeyce oluyordu. Dolayısıyla böyle yüzlerce hayat yaşamış gibiyim. Arkadaşlar hiçbirimiz ne, hiçbirimizin başına Yakup'un başına gelen gelmedi. Yusuf'un başına gelen gelmedi. Meryem'in başına gelen gelmedi. Musa'nın başına gelen gelmedi. Peygamberimizin başına gelen gelmedi. Hiçbirimiz onlar kadar meşgul değiliz. Onlar kadar büyük vazifelerin altına girmedik ve onlar kadar büyük tepkilerle karşılaşmadık. Ama ona rağmen kimimiz, kimimizin imanı zayıflıyor, kimimizin güveni zayıflıyor, kimimizin işte dağ başına gitmek istiyor, alıp başını dağ başına gitmek istiyor, insanlardan uzaklaşmak istiyor. Yani hepimiz bir şekilde küsüyoruz. Bu bakımdan hamd çok büyük bir mertebedir. Yani bana sen ne verirsen ver ya Rabbi. Tabii ki yani gücümün yetmeyeceği şeyi verme. Onu öğretiyor zaten Bakara suresinde. Onu da okuduk tefsirini. Ahmetler rasulü de. Hani ne diyor Hazreti Ömer? Bizden aklı başında hiçbir adam Bakara suresinin son iki ayetini okumadan yatmazdı gece yatağına diyor. Yani o kadar önem veriliyor ve her gün mutlaka okunuyor o dua efendim o bizim günlük duamız çekemeyeceğimiz yükü yükleme ya Rabbi bize ama yükledi diyelim asla şikayet yok. yani neyi, ne yüklerse ne yüklediyse zaten biz onu çekebileceğimiz için yüklemiştir biz onu kaldırabileceğimiz çünkü zalim değildir Allah Teala yani. Allah'tan gelenler için söylüyorum bir de kendimizin yaptıkları var yani ben 300 kilo olursam bu Allah'tan gelen bir şey mi bu benim kendi kendime yaptığım bir şey. Ee, işte ne bileyim bağımlılık geliştirecek şekilde kötü alışkanlıklarım olursa bu Allah'ın takdiri mi? Yani orada Cenab-ı kın bize verdikleriyle bizim kendi kendimize yaptıklarımızı da ayırt etmek lazım biraz arkadaşlar. Tabi verdiğim örneklerde bunu ayırt etmek çok kolay da bilhassa sosyal hadiselerde biraz zor. Yani işte... Çocuklarımızı yetiştirirken, insan ilişkilerini kurarken hangi zeminler üzerine, hangi niyetlerle ve hangi yöntemlerle bunu yaptık? Acaba bugün geldiğimiz nokta gerçekten yaşamamız gereken bir imtihan mı? Yoksa kendimizi adım adım oraya biz mi getirdik? Bunu ayırt edebilmek de önemli, o sorumluluğu üstlenmek de önemli. Neyse geçelim arkadaşlar. Her halükarda diyelim ki ben yaptım, diyelim ki Allah takdir etti. Her halükarda asla Cenab-ı Hak'tan şikayetçi olmamak, zararın neresinde tevbe gerekiyorsa tevbe, helalleşmek gerekiyorsa helalleşmek, efendim ıslah gerekiyorsa ıslah, dönüş gerekiyorsa dönüş, çaba gerekiyorsa çaba ama bütün bu süreç içerisinde Cenab-ı Hak'la ilişkimize toz kondurmamak işte hamd bu demektir ve bunun hakikati, bunun gerçek numunesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındadır. Ve bu hakikatin evvel ve ahir Allah Teala'ya ihtisası da hakikatlerin hakikatidir. Yani Efendimizin e, temsil ettiği, Efendimizin şahsında bütün insanlığa gösterilen hamd mertebesi, o hamd mertebesinin zirve örneği e, Allah Teala e, Allah Teala'nın ona onu nasip etmesiyle olduğu da hakikatlerin hakikatidir. İşte Fatiha. Elhamdülillah iptidasıyla yani bu kelimeyle başlayarak bize bu saadetleri, bu gaye-i kemali ve bu hakikati telkin ederek başlamıştır. Ve Elhamdülillah denildiği zaman, yani Elhamdülillah neydi şimdi bakın iki haftadır anlattığımız şey işte. Bütün bunları içeren gönül rahatlığı, her ne olursa olsun e, makamdan razı olmak, Allah Teala'nın makamından razı olmak, ondan o makamdan gelenden razı olmak, onunla barışık olmak ve verilini görmek anlatmak, tahdisi nimet yani ya Rabbi sen bana ne çok nimetler verdin. En azından evin içinde yakın çevremizde her, yani o nimetlerin eşit olarak verildiği aşağı yukarı insanlar var. E, kendi üzerimizdeki insanlara ya arkadaşlar bize ne nimetler nasip oldu bir bakın yani. Ne, ne makamlar ne mertebeler. Mesela ben arkadaşlar acizane vaizlik konusunda nasıl Cenab-ı Hakk'a hamd edeceğime şaşırıyorum. Çünkü ee, kendi açımdan baktığımda anlatmak benim için bir hayat tarzı zaten. Yani ben zaten anlatmayı çok seviyorum. Ve çok küçük yaşlardan itibaren anlatıyorum zaten. Yani anlatacaktım. İkincisi bir şeyler anlatacaktım illaki. Ya işte tiyatrocu olacaktım ya başka bir şey olacaktım. Anlatacaktım bir şeyler. İkincisi arkadaşlar Allah hepsinden gani gani razı olsun ve rahmet etsin. Bizim okuduğumuz dönemdeki Kur'an kursumuzda bize öyle büyük bir ivme kazandırıldı ki bu ilahi kelimetullah için çalışma isteği Öyle büyük bir motivasyon verildi ki arkadaşlar 30 yıldır 40 yıldır devam ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Banilerinden, destekçilerinden, yardım edenlerden, hocalarımızdan hepsinden. Ve arkadaşlar ben bunu yani Allah'ın kitabını, sünnet, Rasulünün sünnetini, bu yolu Anlatacaktım zaten bir şekilde. Şimdi düşünün arkadaşlar devlet bana diyor ki sen benim ya diyordu ki şimdi emekliyim tabii artık da vaiz olmayı söylüyorum. Devlet bana diyor ki sen benim halkıma dini anlat. Buna karşılık sana bir ücret veriyorum, bir maaş veriyorum ve resmi olarak da güvence veriyorum sana. Yani senin bunu yapmaya yetkin var. Her yerde bunu anlatabilirsin. Allah'ın kitabını, Resul'ünün sünnetini, bu dini... Şimdi arkadaşlar bunun şükrünü yani vaizlik diye bir kurumun olması şükrünü ben nasıl ödeyebilirim ki? Nasıl ödeyebilirim yani? Dolayısıyla bütün vaizler olarak mesela biz kendi aramızda bunu konuş... Arkadaşlar vaiz olmak nasıl bir nimet yani? Nasıl bir kolaylık düşünün tarihin öyle dönemleri olmuş ki insanlar gizli gizli peygamberimizin Darun Nedvedeki halini düşünün işte e, gizli gizli buluştukları paralayla buluştukları dönemleri düşünün veya dünyanın bir yerinde şu anda işte efendim e, Doğu Türkistan'da insanların yani dinden bahsedebilmek için Hani ne gibi tehlikeleri göze almaları gerektiğini düşünün veya başka yerlerde. Dolayısıyla bize böyle bir statünün verilmesi, bunun için maddi bir bütçenin verilmesi ne büyük bir nimettir yani. Ben tahtisi nimet derken bunu kastediyorum arkadaşlar. Kendi size, her birinize de kim bilir neler verilmiştir. Zeka, mesela ama zeka ile övünürken veya zekaya şükrederken gidip bunu zeka sorunu olanların yanında yapmayın. İşte demin söylediğim gibi. Dolayısıyla elhamdülillah işte böyle bir şey, böyle bir e, kuşatıcılığı var. Hiç kimse hamdın şemsiyesinin dışında değildir arkadaşlar. Yani benim de hamd edilecek bir şeyim yok diyemez hiç kimse. Ve elhamdülillah denildiği zaman duyulan inşirahı amik bu derin ferahlık, derin ferahlık bu aşk-ı ifadesidir. Ve hakikati hamde meftun olmayan yoktur. Arkadaşlar bütün mutluluk, bütün saadet hamd mertebesine e, başarabilmektedir. Sonra bu elhamdülillah yani hamd olsun Allah'a, hamd Allah'ındır dedik arkadaşlar Rabbil Alemin. Rabbil Alemin e, elhamdülillah cümlesindeki lafzatullahın sıfatıdır. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederiz. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Elhamdülillah bir cümledir arkadaşlar. Elhamdül isim lillah haber, müpteda haber. Rabbil alemin lillahi ifadesinin sıfatı yani lafzatullahın sıfatıdır. Terkibinin lisanımızda herkese marufiyeti tercümeden müstaniyedir. Rabbil Alemin dediğimizde bunu herkes bilir diyor. Tabi bilhassa kendi devri için söylüyor bunu. Elmalı hamd yazır. Dolayısıyla diyor tercüme etmeye bunu ihtiyaç duymuyoruz diyor. Ve işte tercüme etsek nasıl tercüme edebiliriz diye ve o tercümeler tercüme olur mu? Tam karşılar mı bunu diye arkadaşlar uzun bir paragrafta tahliller yapıyor. Onları size bırakıyorum. E, Rabb aslında terbiye manasında bir mastar olduğu halde mastardır yani terbiye etmek demek. Mübalağa kastıyla mürebbiye ıtlak edilmiştir. Yani mürebbi terbiye eden kişinin bütün işi gücü, bütün meşgalesi terbiye etmek olduğu için terbiye etmek mastarı ona isim olmuştur. Burası inşallah anlaşılmıştır. Ve mastarında rububiyet denilmiştir. Yani Rab artık isim yerine kullanılmış, mastar olarak da rububiyet kullanılmıştır ki çok adil demek yerine adlun denilmesi gibi. Bu esma yusna Hüsna okuyanların, esma Hüsna çalışanların malumudur arkadaşlar. El-Adlu Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsnasındandır. Aslında El-Adlu adil olmak demektir. Peki adil olmak diye isim olur mu? İşte Cenab-ı Hak adaletin adil olmanın bizzat kendisidir. Onun işlerinden hiçbir tanesi adalete aykırı değildir demek anlamında el-adlu, adaletli olmak var ya işte o Allah'ın bizzat kendisidir anlamında mastar ona isim olmuştur. Rab kelimesi de böyle. İşte bu mübalağa manasından dolayı Rab sade mürebbi, müradifi değil biraz dikkat gerekiyor buralara arkadaşlar. O kadar mübalağa içeriyor ki Rab kelimesi yani mübalalı bir terbiye. İçeriyor ki sade mürebbi ile eş anlamlı değil. Aynı terbiye gibi olan ve binaenaleyh istila, isti'la, inayet, tedbir, zapt ve tasarruf, telkin ve irşad, teklif, emr-ü nehi, tergip, terhip, taltif, tektir gibi terbiyenin bütün levazımına malik, malik, kuvvetli ve ekmel bir mürebbi demek olur. Yani Rab dediğimizde evet mürebbi, terbiye eden demek. Ama herhangi bir mürebbi gibi değil. Terbiye etmenin kapsamına ne giriyorsa, muhtevasına ne giriyorsa hepsini zatında mükemmel bir şekilde barındıran terbiyeci demek. Peki neymiş mı? Neymiş? Saydı arkadaşlar az önce. Bir kere daha biz bakalım bunlara. Çünkü birini terbiye etmek için, terbiye edecek kişinin yapması gereken görevleri, ve onda bulunması gereken özellikleri sayıyor. Çok önemli bence burası. Binaenek diyor istila bir defa sözünü geçirme, hükmünü geçirme kuvveti lazım. Yani sözü dinlenen birisi olması lazım terbiye edelim. İsti'la bunlar aynı şey değil biri Y ile biri elifle. İsti'la arkadaşlar üstün olması lazım. Aladan geliyor. Yani terbiye edeceği varlıktan üstün olması lazım. Zekaca, bilgice, işte donanımca her anlamda. İnayet, yardımsever. Tedbir, yani bir işin sonu nereye gidiyor, onu nasıl önlerim, bunu biliyor olması lazım. Zapt ve tasarruf, disiplinli ve hüküller hük, hükm, koyan, kurallar koyan, olması lazım. Telkin ve irşat doğruya yönlendirme ve doğruyu telkin etme yöntemlerini kullanması lazım. Teklif yani mükellefiyetler oluşturma, görevler verme gücü olması lazım. Emir ve nehi ilkeleri, kuralları, doğruları, yanlışları olması lazım. Tervip ve terhip yöntemlerini kullanması lazım. Yani teşvik eden ve sakındıran yöntemleri kullanması lazım. Taltif yani gerektiğinde taltif eden gerektiğinde tektir gibi terbiyenin bütün levazımına malik kuvvetli ve ekmel bir mürebbi demek olur ve bu münasebetle sahip ve malik malik dahi gelir Rab kelimesi bu bakımdan evin sahibine Rabbul Beyt deniyor Arapçada. Yani o evin bütün disiplinini, organizasyonunu, ihtiyaçlarını karşılayan, o evin geleceğiyle ilgili tedbirleri alan, o evi yöneten kişi olduğu için evin sahibi ona Rabbul Beyt. Evin hanımına da Rabbetül Beyt deniyor günlük Arapçada. Binaenaleyh Alalıtlak Rab denliği zaman Sade, Malik, veya sade terbiye mefhumları değil, ikisine de bütün levazımıyla, bütün kapsamıyla malik olan, sahip olan bir kadiri kayyum anlaşılır. Kadir her şeye gücü yeten demek, kayyum da ayakta tutan. Yani bir kurumu, bir varlığı, varlığını sürdürmesi için ne gerekiyorsa onu temin ederek onu ayakta tutan demek. Bu anlaşılır ve bunun için Allah Teala'dan başkasına hususiyeti anlatır bir izafet yapılmadan müfret olarak Rabb ıplak olunmaz. Mesela az önce ne dedim Rabbul Beyt. Ancak isim tamlaması evin sahibi şeklinde kullanılır ama mutlak anlamda Rabb dendiğinde Cenab-ı Hak anlaşılır diyor. Ve kemali marufiyeti ifade eden er Rabb ve umum ifade eden Rabbul Alemin gibi izafetle hiç yapılamaz başkalarına. O halde Rab Rububiyet denince anlayacağımız mana Kudreti Baliga ile şimdi bütün bu anlattıklarını özetliyor. Kudreti Baliga ile mükemmel bir yani her şeye gücü yeten bir kudretle zapt ve tedbir ve terbiye mefhumlarıdır. Yani bunları yapabilecek bir Kudreti Baliga'ya malikiyet anlaşılır. Onun için arkadaşlar. Terbiye edecek olan kişinin işte az önce saydığımız o vasıfları da haiz olması gerekir. Terbiye nedir? Rabb'ı anlattı. Terbiye bir şeyi kademe kademe, tedriç ile derece derece kemaline eriştirmektir ki bunun eseri ıstıfa ve tekamülü. Istıfa arındırılmış, Mustafa arınmış demek, seçilmiş yani her kademede bir takım kusurlar azalıyor, gidiyor, bir takım güzel özellikler ekleniyor. Böyle böyle seçkin bir mertebeye geliyor, seçiliyor yani. Ve tekamül olur neticesi. Aleminin yani terbiyede ne var arkadaşlar? İstifa ve tekamül var. Tekamül kelimesine sözlükten bakın. Çünkü sanırım önümüzdeki haftaya kalacak. Neler neler söyleyecek burada Elmalı Hamdi yazar. Rabbul Alemin yani alemlerin Rabbi ne demek? Alemleri, alemleri, onu da anlatacak alemler nedir? Alemleri derece derece derece derece mükemmelleştirerek, arındırarak, seçerek, her merhalede bir üst konuma yükselterek tekamül ettiren demektir. Tekamül nazariyesi ne demek ona da bakarsınız. Aleminin her kısmında ise terbiye ve tekamül kanunlarının cereyanı her an ve her lahza meşhuttur. Biz alemin yani bitkiler alemine bakın, hayvanlar alemine, böcekler alemine, gökler alemine bakın. Bütün alemlere bakın arkadaşlar. Siz orada her kısmında o alemlerin her kısmında terbiye ve tekamül kanunlarının cereyanını her an gözlemleyebilirsiniz. Meşhuttur. Ve binaenaleyh böyle bir kudreti i baliganın rububiyeti, yani her şeye gücü yeten ve bir yerden alıp bir yere getiren, ele aldığı şeyi bir yerden alıp bir yere götüren, mükemmelleştiren bir gücün Rabli'yi, şu unu alemde, alemde cereyan eden işlerde, şek ve şüpheden azade olarak okunmaktadır. Yani alemde sürekli bir tekamül görüyoruz. Sürekli halden hale geçme ve giderek iyileşme yani canlılar aleminde, yaratılmışlar, mahlukat aleminde. Bunu ama bunu görebilmek için arkadaşlar müsbet bilimlerle biraz teşriki mesaimizin olması gerekiyor. Benim de yok epeydir, çok uzun zamandır. Yani gençlik yıllarımda biraz takip ediyordum da artık ipin ucunu kaçırdım maalesef. Dolayısıyla onu ehlinden, imanlı tabii, inançlı, Efendim ama müspet bilimleri de takip eden yani biyolojide neler var, işte zoolojide neler var, botanik bize neler söylüyor? gökler astronomi ne söylüyor? işte fizik ne söylüyor? Nereye geldi? Bütün bunlar kimya bize ne söylüyor? Ne öğretiyor? Atomun yapısı, maddenin yapısı. Dolayısıyla bunları bilmeden bu ifadeleri, bu ifadeler hakkında bir değerlendirmede bulunmak tam bir cehli mürekkep olur arkadaşlar. Cehli mürekkep nedir? Cehaletten daha feci bir şeydir. Cehalet bilmemek demektir, cehli mürekkep bilmediğini de bilmemek demektir. Yani hem bilmiyor hem de bilmediğini de bilmiyor. Dolayısıyla her şeyi bildiğini zannediyor. Birisi söylemiş kim art, kimisi altına Einstein yazıyor, kimisi İlber Ortaylı yazıyor bilmiyorum sizin aslı kime ait. Cahillik ne güzel şey, her şeyi biliyorsun. İşte cehli mürekkep o arkadaşlar. Dolayısıyla hiç olmazsa bilmediğimizi söyleyelim de cahillik mertebesinde kalalım, cehli mürekkep mertebesinde olmayalım. Ve işte Rabbul Alemin bize bunu ihtar ediyor Rabbü alemin denilince her insan kendi görebildiği kadar olsun bütün alemine zihninden bir geçit resmi yaptırır. Ve yaptırınca behemehâl kanunu terbiyeyi görür. Demek ki biz Rabbimizi alemine nazarla bileceğiz. Sen Rabbini mi bilmek istiyorsun? Alemleri incelemen gerekiyor. Çünkü o alemlerin Rabbi. Alemlerde olanları bilmeden Rabbini bilemezsin. Bir felsefeci söylüyordu, çok doğru bir söz. Biz diyor fizik bilmeden metafizik bilmeye çalışıyoruz. Yani fiziği bilmiyoruz, metafizik öğrenmeye çalışıyoruz. Demek biz Rabbimizi alemine nazarla bileceğiz ve fakat alemini de, alemleri de ancak ona izafetle. Yani... Orada odun izlerini görerek, onun eserini görerek alemleri de tanıyabileceğiz diyor. İşte buradan itibaren bu tekamül konusuna yani Cenab-ı Hakk'ın Rabb oluşunun e, tabii neticesi olarak az önce söylediği gibi alemi gözlemlediğimizde her an şahit olduğumuz e, tekamül konusunu anlatacak buradan itibaren. Onu haftaya bırakalım arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Hepinize hayırlı akşamlar. Rabbim. E, bizi lütfuyla, keremiyle, burnumuzu sürterek değil de hamd ile, şükür ile terbiye ettiklerinden ve tekamülü erdirdiklerinden kılsın inşallah. Hayırlı akşamlar hepinize.